Bismillahirrahmanirrahim, Tahrim Suresi, Medine'de nazil olmuş surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, birden beşe kadar. Ey Peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah gafurdur, Rahim'dir. Allah yeminlerinizin çözülmesini size meşru kılmıştır. Allah sizin mevlanızdır ve o alimdir, hakimdir. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. O bunu haber verirse Allah da bunu ona açıklayınca bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Artık bunu kendisine söyleyince eşi, bunu sana kim bildirdi demişti. Bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Eğer her ikiniz Allah'a tövbe ederseniz, gerçekten kaymış olan kalpleriniz gidenmiş olur. Şayet, ona karşı birbirinize destek olmaya kalkışırsanız, hiç şüphesiz Allah onun mevlasıdır. Cibril de müminlerin salih olanı da bunun yardımcıların bütün melekler de ona yardımcıdırlar. Şayet o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı kendini Allah'a veren, inanan, boyun eğen eden, kulluk eden oruç tutan ve bakili eşler verir. Evet. Bu surenin baş kısmının muzul sebebi Allah Resulü ve Vesselam'ın Maria hakkında yani cariyelerinden bir tarifin hakkında inmiştir. Ayşe ve Halsa sürekli onun üzerinde durdurada nihayet Peygamber Aleyhisselam onu kendisine haram buldu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Peygamber eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için kendine kara mı kılıyorsun ayeti sonuna kadar dinlemiştir. O yanında helva ve bal şerbeti vardı. Ali Sılaresulam Efendimiz... sürekli onu çok sevdiği için onun yanına gider gelir içerdi. Ayşe annemizden Hasan annemiz anlaşıyorlar. Senin yanına geldiğinde bal şerbetimi içtim. Nereden bildin ki? İşte kokuyor da deyince sen de de ben de deyim. Peygamber aleyhisselam kokudan hoşlanmaz. İşte o vida onun yanına gitmez denir. Onlar da bunu deyince aleyhisselatü vesselam bal şerbeti içmeyeceğim diye yemin ediyorum. Allah sütahı ve da Bizim sana temiz ve helal kıldığımız bir şeyi sen kendinize neden haram kılıyorsun? Bununla eşlerini mi razı etmek istiyorsun diyerek onların o halini kendisine bildiriyor. Ve eşlerine Rabbimiz nasihat babında ayetlerini bildirmiştir. 6'dan 8'e kadar Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakacağı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde iri gövdeli haşin tabiatlı melekler vardır. Siz onlar Allah'ın kendilerine emrettiğine katiyen isyan etmezler ve emrolunduklarını yaparlar. Ey küfredenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin karşılığını görmektesiniz. Ey iman edenler! Allah'a nasuh tevbesiyle tevbe edin. Umuyorum ki Rabbimiz kötülüklerinizi örter, altlarından ırmaklar akan dönemlere tevbe O gün Allah peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacak. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşacak. Rabbimiz ışığımızı tamamla bizi bağışla şüphesiz ki sen her şeye kadirsin diyecekler. Evet. Yakıtı insanlar ve taş olan, Ademoğlunun bedenlerinin yakıt olduğu bununla tapılan taşlar kıskanç ki siz ve Allah'tan başka taktıklarınız şüphesiz cehennem odunusunuz duyuruyoruz. Evet. Ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakacağı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurmuştur aleyhissalatü vesselam efendimiz nefsin elinde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennem kayalarından bir tek kaya bile bütün dünya dağlarından daha büyüktür diyordu ve yani diyor ki ihtiyar biri bayıldı aleyhissalatü vesselam elini kalbin üzerine koydu ve baktık adam yaşıyor bu yüzden ona yüksek sesle Ey ihtiyar, La ilahe illallah de. İhtiyar kelime-i tevhidi söyleyince Aleyhissalatü Vesselam ona cenneti müjdeledi. Ashabı Ey Allah'ın Resulü bizim aramızdan da var mı? Aleyhissalatü Vesselam evet. Çünkü allah Teala bu makamından ve tehdidinden korkanlara vaadindir. Duyurmuştur. Umunur ki Rabbimiz, kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennete koyar. Allah bakımından ümit, gereklilik ifade eder. O gün Allah peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. 9 ve 10 Ey peygamber kafirler ve münafıklarla savaş. Onlara karşı çetin ol. Onların varacağı yer cehennemdir. O ne kötü dönüşleridir. Allah küfredenlere Nuh'un karısıyla Nuh'un karısını misal verdi. Onlar kullarımızdan iki salih kurum iken hainlik ettiler de onları Allah'tan hiçbir şey kusaramadık. Bu iki kadına ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah subhanahu ve ta'la Resulüne kafirlerle ve münafıklarla cihadı emrediyor. Onlarla silah ve savaşla şunlarla haddi yerine getirerek mücadele etmesini bildiriyorlar. Onlara karşı çetin ol. Dünya hayatında onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ona kötü dönüş yeridir. Ahirette gidecekleri yer. Rabbimiz Subhanahu ve Teala küsredenlere Nuh'un ve Lut'un karısını misal veriyor. Müslümanlarla münasebetlerinde ve davranışlarında onlara örnek verdi. Bu davranışın Allah katında kendilerine bir fayda sağlamadığını ve hiçbir şerden onları alıkoymadığını, iman kalplerinde yer etmezse iyi geçinmelerinin faydası olmayacağını bildirerek örnek olmak üzere Nuh'un karısıyla Nuh'un Lut'un karısını kısal vermişti. Onlar kullarımızdan iki salih kulun iki anda hainlik ettiler. Bu Evet. 11 ve 12 Allah iman edenlere de firavunun karısını misal gösterdi. O Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni firavundan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni zalimler gruhundan kurtar demişti. Mahrem yerini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de ona ruhumuzdan öfledik de Rabbim'in sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti. Ve o gönülden itaat edenlerdendi. Bu da Allah'ın müminlere verdiği bir örnektir. Muhtaç oldukları takdirde kafirlerle iç içe yaşamlarının kendilerine zarar vermeyeceğini belirtmektir. Evet. Rabbim bana katında cennette bir ev yaptı beni filavundan ve onun yaptıklarından kurtar diyor. Evet. Bu da filavunun karısının iman ettiğini ve filavundan Allah'a sığındığını gösteriyor. Ve hemen akabinde Rabbimiz Subhanahu Kuvveti Aleyhisselam'ın uması Meryem'den bahsederek onun iffetli ve İffetini koruyan İmran kızı Meryem olduğunu, ona ruhun üflendiğini, Rabbin sözlerini ve kitaplarını tasdik ettiğini, melek olan Cibril vasıtasıyla ruhumuzdan ona üflemiştik. allah Teala Cibril'i ona gönderdi ve o düzgün bir insan şekline girdi. allah Teala Cibril'e elbisesinin yırtından ruhunu ona üflemesini emretti. Nauta mahrem yerine kadar indi ve böylece o İsa Aleyhisselam'a hamile kaldı. Bunun için Hak Teala Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti ve o gönülden itaat edenlerdendi buyuruyor. Allah Süleymanı ve Aleyhisselam bu surin faziletini bize versin ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Elhamdülillahi Abdülalem'in.